Ben de sizin gibiydim. Bir seferinde Siyirt Tillo'dayız. Orada büyük bir medrese vardı. İki hoca orada görev yapıyordu. O vakit bu iki hoca hacca gideceklerdi. Gavsa Bilvanisi Hazretleri de rahatsızlanmış ve hastaneye gelmiş bulunuyordu. Gidelim mübareğin duasını alalım da öyle gidelim diye düşünmüşler. Bu hocalardan biri Gavsa Bilvanisi hazretlerine kurban dedi. Biz bu nefis belasından nasıl kurtulacağız? Bir türlü kurtulamıyoruz dedi. Bu hocaların 250 kadar da talebeleri vardı. 5 vakit namazı cemaatle kılıyorlardı. Dünya işleri de, ahiret işleri de bizim gibi değildi. Fitne fücura karışmamışlar, sürekli ilimle meşgul oluyorlardı. Bu hocalar nefis belasından şikayet ediyorlarsa gerisini siz düşünün. Gavsa Bilvanisi Hazretleri onlara şöyle buyurdu. Ben de sizin gibiydim. Medresede talebelerim vardı. 5 vakit namazı cemaatle kılıyorduk. Hatta bir vakit namazı bile kazaya bırakmadım. Sadece bir defa kendi başıma namaz kıldım. O zaman talebelerle yaylaya çıkmıştık. Öğrenciler oyuna daldılar, yanından uzaklaştılar. Baktım ki ikinci namazı gecikecek, namazı tek başıma kıldım. Ben ömrümde bir tek o zaman cemaatsiz kıldım. İlmimiz de vardı, bir de üzerimizde seyyidlik sıfatı bulunuyordu. Diğer yandan gece namazları da dahil bütün sünnet namazları ihmal etmiyor, kılıyordum. Ancak bunlar bana şah-ı hazneden aldığım ilmi ve muhabbeti vermedi. Şahı Hazne'nin yanına gidip onun elini tuttuğum zaman kendimi yeni Müslüman olmuş gibi hissettim. Hani bir gayrimüslim yeni Müslüman olunca onda nasıl değişiklik olursa Şahı Hazne'yi görünce bizde de aynen o değişiklik meydana geldi.